بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تغاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس طقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كسيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رغيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَذْنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَغَدْ فَأَذَ فَأَذَ فَأَذْا عَظِيمًا أما بعد فأصطغى الحديث كلام الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم بعد أولا تيامي خزيشترم بهافتا 18 konu, otuz beşinci dersi, sohbeti işleyeceğiz inşallah. Habeşistena hicret. Dersimiz ziyaret, yani siyer dersi. Habeşistena ikinci hicret. Evet, bundan bahsedeceğiz inşallah. Geçen sohbetimizde, dersimizde söylediğimiz üzere, Ebu Bekir radıyallahu anh hicret etmek istiyor idi. Aleyhissalatu vesselam da İlk kurup gittiğinde ona izin veriyor hicret etmesi için. Ancak e, sonra geri dönüyor biliyorsunuz. İbni Dadinne denen e, bir reisle, e, kabile başkanıyla karşılaşıp onunla geri dönüyordu. Ebu Bakır radıyallahu anh müşriklerin bütün bu sıkıntılarına, ezalarına tahammül eden, katlanabilen bir kimseydi. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kaldı. İlk giden kimseler hem e, dinlerinin garipliğini hem de hicret ettikleri yer uzak bir yer, yabancı bir yer olduğu için Habeşistan hem de memleketlerinin garipliğini, gurbetini yaşıyorlardı. Yani bütün bu e, garipliğe yabancılığa tahammül edebilen kimselerdi. İşte bu esnada Züme Suresinin ayetleri indi. Hem dinlerinin garipliği, dini yani inandıkları için, iman ettikleri için garip kalmaları, insanlar tarafından horlanmaları hem de başka bir memlekete gitmeleri, evet zor bir şeydi ama Allah Azze ve Celle onlara kolaylaştırdı. Çünkü onlar Allah yolundaydılar. Zümer suresinin ayetleri geliyor. İkinci hicrete çıkacak kimselere aleyhisselatü vesselam tavsiyelerde bulunuyor. Onlara bu ayetlerle nasihatler ediyor ve hicrete teşvik ediyor. Bakın ne diyor ayet-i kerimede. Allah Azze ve Celle ida مَسَّ الْاِنْسَانَ durun daa rabbahu muniban ileyh insana bir zarar dokunduğu zaman rabbisine yönelerek dua eder funne ila khawalahu ni'meten minhu sure allah o nimeti kendili Allah azze ve celle yani bir zarar dokundurduğu zaman insana iza messad insana durun daa rabbahu muniban zarar dokunduğu zaman ona yönelerek dua da sonra o zararı başına gelen musibeti kendisinden bir nimetle değiştirdiği zaman nesiye makaneye duu ileh min qabl. önceden dua etmiş olduğu kimseyi unutur. Allah azze ve celle yorutur. Ve ceale lillahi indada ve Allah'a eşler koşar. Ve ceale lillahi indada Leydi lan Allah'ın yolundan saptırmak için bunu yapar. Kul tematta bi kufrike qalila de ki diyor böyle insana böyle insanlara kul tematta bi kufrike qalila küfrünle az bir şey az bir zaman oyalan ey inneke min ashabin nar inneke muhakkak ki sen ateş ehlindensin Hemmen whoa qanet ana elleyil sağjda ve qaiman yipbar alaahrete ve yijir rahmet Rabbi. Gece boyunca, geceleyin secde ederek, kıyamda durarak, ahiretten sakınarak ve Rabbisinin rahmetini umarak Allah'a ibadet eden kimseyle bu küfreden kimse bir olur mu diyor. Her yestediğinden yâlemun ve ledine la hiç bilenlerle bil, bilmeyenler bir olur mu diyor. اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا لِلْاَلْبَادِ Ancak akıl sahipleri düşünebilir, tefekkür edebilir. Bilmenin kıymeti çok fazla kardeşlerim. Bilen insan, cahillikten kurtulan insan Allah'a hakkıyla ibadet eder. Allah Azze ve Celle'ye Celle hakkıyla amel eder. Tabi bilmesi neticesinde. Öğrendiği nisbette. Onun için Allahu Teala demiyor mu? İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâh. Allah'tan ancak hakkıyla alim olan kulları korkardı. Allah Azze ve Celle cahillikten kurtulan, ilim öğrenen ve onunla amel eden kullarından eylesin. Amin. Evet. Devam ediyor ayet-i Kul ya ibadellazina amanu ey iman eden kullarım de ki diyor. Bakın nasihatlar peş peşe geliyor. De ki ey iba, ey kullarım ama iman eden kullarım. Bu hücrete çıkacak kimselere bir nasihat. Itakû rabbekum Rabbinizden korkun. Bu çok genel anlamlı bir ifade. İmamlar bunu hutbelerde söylerler. Ey Allah'ın kulları Allah'tan korkun diyor. Allahü Aşhed çok söylemiştir. Bunu. Allah'tan korkmak bir temeldir, esastır. Billedine ahsenu fi hadihi dünya hasana. Bu dünyada güzellik yapanlar için bir güzellik vardır. Onu yani bu güzelliği, bu ayetteki ifadeyi tefsir ederken müfessirler cennet olabilir. Yani bu güzellikle kastedilen cennet ganimet ve zafer olabilir diyorlar. Subhanallah. "Ellezine ahsenu fi hadihi dunya hasene ve ardullahu <gülüyor> vasiah." Allah'ın arzı, yer yüzü geniştir. "İnne ma yu'sibet sabiron ecruhum bi gayri hisab." Sabredenlere sabredenlere ücretleri, ecirleri yani sevapları hesapsız ödenecektir diyor. Evet, Ali Sırat Allah Azze ve Celle'nin bu sözleriyle onlara nasihat ediyor. İbn Abbas bu sözün, bu ayetin tefsirinde bakın ne diyor? Diyor ki, kim kıyamet günü beklemekten yana Allah'ın kolaylaştırmasını istiyorsa, yani o bekleme olacak ya, bir mahşerde bekleme olacak. O beklemeyi kendisine Allah'ın kolaylaştırmasını istiyor ise, geceleyin, secde ederek, kıyamda durarak, ahiretten sakınarak ve Rabbisinin rahmetini umarak, böyle geçirsin, böyle geçirdiğini, gece karanlığını böyle geçirdiğini Rabbine göstersin diyor. Allahu akbar. Gece ibadeti. Rabbim bizlere nasip eyle onu. O ilk salih kimseler, o muhacirler bunun üzerinde hiç yani hiç taviz vermediler. Allahu Alem. Onlar bununla yüceldiler. Bu ayet-i kerimelerle amel ederek yüceldiler. Darlık, sıkıntı, yoksulluk, gurbet hali, zulüm işkence altında gecelerinde Rablerine ibadet ediyorlar. Geceleri Rableriyle baş başa kalıyorlar. Ona münacaat ediyorlar. Salihlerin ahlakıdır bu. Rabbim bize de nasip etsin. Ulaya ibadet edenler diğine rabbikum. Ey iman eden kullarım, Rabbinizden sakının ifadesini de tefsir ederken yani mahsiyetlerden Allah'a karşı isyan etmekten, ona karşı büyük günahlar işlemekten sakının. Yoksa dünya sizin için harap olur ve ahirette de tehdit edilirsiniz. Ahirette de azap görürsünüz. Ahiret azabıyla, cehennem azabıyla tehdit edilirsiniz diyor. Onlara böyle nasihat ediyor. Bakın bu hususta böyle kimseler hakkında ve o ilk muhacirler hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Çok etkileyici bir ifade. Hakim rivayet ediyor hadisi. Ama Müslüm'ün şartı üzere sahihtir. Hadis sahih. Abdullah İbni Amr radıyallahu an rivayet ediyor hadisi. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana cennete ilk girecek kimseler kimdir bilir misin? Dedi diyor. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilirim. Daha iyi bilir dedim. Aleyhisselatu vesselam Onlar el-muhacirun. Onlar muhacir kimselerdir. Dedim. İlk girecek kimseler muhacirlerdir. Muhacirler cennetin kapısının yanına gelirler ve cennetin kapısının açılmasını isterler. Cennetin beşçisi onlara hesaba çekildiniz mi der. Onlar biz hangi şeyden dolayı hesaba çekileceğiz derler. Biz neyden dolayı hesaba çekileceğiz derler. Sübhanallah. Bizler Allah'a kavuşuncaya kadar Allah Azze ve Celle'ye kavuşuncaya kadar kılıçlarımız, omuzlarımızda bu halde olmaya devam ettik. Diyor. Kılıçlarımız omuzlarımızdan aşağı inmedi. Biz Allah yolunda böyle Ölünceye kadar böyle devam ettik diyorlar. Subhanallah. İşte bunlar muhacirler. İşte bunlar en şerefli insanlar. Allah'ın, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabı, Allah Azze ve Celle'nin seçtiği insanlar. Bunlar muhacir. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin seçtiği kullar. Allah onlardan razı olsun. Radiyallahu anhum ve ardahum. Allah onlardan razı olsun, onları hoşnut etsin. Onların mükafatı bu. Biz onlar gibi olamayız, mümkün değil. Ama onları örnek alırız. Biz onların mertebesine erişemeyiz ama onları örnek alırız. Allah Azze ve Celle onları örnek almayın Onların izinden gitmeyi nasip etsin biz. Evet. Ve nihayetinde kapı onlar için açılıyor. Bakın, mükafata bakın. Allahu Ekber, mükafata bak. İnsanlardan diğerleri, Cennete girmeden önce 40 yıl diyor. 40 yıl. Allah Orada istirahat uykusuyla, kaynula uykusuyla uy uyuklayanlar, istirahat edilenler. İşte bunlar muhacir. <gülüyor> Bu muhacirlere taneden söven insanlara yazıklar olsun. Ve ensara da aynı şekilde. Evet kardeşlerim. İlk hicretin akabinde Ramazan ayında aynı senede Ramazan ayında Ali Selatü vesselam Kabe Kabe'ye çıkıyor Mecidi Haram'a namaz kılmak için. Orada da müşriklerin ileri gelenlerinden böyle ekber takımından birçok insan Kabe'nin etrafında oturuyor. Ali Selatü vesselam Orada Necim suresinin ayetlerini tilavet ediyor. Ama bu tilavet ve oradaki sözler müşrikler için tam bir beklenmedik bir anı. Yani onlar için kötü bir sürpriz oluyor Ali ta. Bu tesir edici, kalplere hükmedici Allah Azze ve Celle'nin ayetleri karşısında kulakları çınlıyor. Müşriklerin. Kalplere, akıllara Durgunluk veriyor adeta. Ve bu vahiy o zaman kabul etmedikleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden, ağzından sadır oluyor. Onlar için tam bir çıldırılacak durum. Subhanallah. Aleyhisselatü Vesselam surenin sonlarına doğru ilerliyor bu haldeyken. Bakın ne diyor Allah Azze ve Celle. Ve elleyselil insani illa ma saa İnsan için ancak gayret ettiği çabaladığı şey var ve en ve en sa'yehu sefe yura ve en sa'yehu sefe yura ve o gayretini ileride görecektir yani çabaladığı çalıştığı şeyi ileride görecektir tumme yucahul ceza'el evfa Sonra tam bir karşılıkla karşılık görecektir ve enne ila rabbikal muntaha son varış Son varış yeri Rabbinedir. Ve ennehu Hüve edahake ve ebika O güldüren ve alatandır. Allah Azze ve Celle. Ve ennehu emata ve ahya O öldüren ve diriltendir. Ve ennehu akla ve ennehu kalaga zavcayni zekara vel unsa O iki çifti dişi ve erkeği yaratandır. Min nutfetin iza tümna Rahimlere atıldığı zaman nutfeten, nutfeden yaratandı Yani meydan yaratandır. Ve enne aleyhin neş'etel uğura. İlk diriliş de yine onun üzerinedir. İlk kez dirilmeyi de yine o gerçekleştirecektir. Ve ennehu huve agna ve agna. Huve agna ve agna. O hem zengin eden hem de yoksul bırakan. وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِعْرَى O şi'ra'nın Rabbidir. Şi'ra Yıldızın ismi. Cahiliyede tapınılan, ibadet edilen bir yıldız. Şi'ra yıldızı. Onun da Rabbi Allah Azze ve Celle. وَاَنَّهُ ehleke عَادَنِ Ula, Ülk defa ad kavmini helak edendir Allah Azze ve Celle. وَتَمُودَ فَمَا اَبْغَى Ondan sonra semut kavmini de. Ondan da geriye hiçbir şey bırakmamıştı. Raka ve Nuh'un min qabl. onlardan önce, Semut'tan Ad'dan önce, Nuh kimi de böyleydi. Hum edde ve eduka, onlar daha zalim, daha böyle taşkın, azgın kimseler. Subhanallah. Ve tetekete ahve ve altı olmuş şehirler, altının üstüne getirilmiş şehir, halk, Lut. Aleyhisselam'ın kavmi, lûtulik yapanlar kastediliyor burada. Tefsirler, tefsirlerin anlattığına göre. Onlardan da geriye bırakmadı. Onlara da isabet ettireceği isabet ettirdi. Feğaşşâhâ <gülüyor> mâ Onların başına getireceği şeyi getirdi diyor. Allah Azze ve Celle. Febi eyyâlâ rabketetemârâ. Rabbinin hangi nimetlerini Hangi nimetlerinden yana şüpheye düşüyorsun? Hada nezîrun minen nüzrül İşte bu uyarıcı. Yani bu peygamber, karşınızda gördüğünüz peygamber diyor. İlk uyarıcılardan bir uyarıcı. Ezifetil a'zife. Ve yaklaşan yaklaşmıştır. Yani kıyamet günü yaklaşmıştır. Lezselahâ min dûnillâhi kâşife. Allah'tan başka onu ortaya çıkaracak, ortaya çıkaracak, açığa çıkaracak yoktur. Ancak Allah Azze ve Celle bilir. Efe min hadel hadisi Bu söze, yani Kur'an'a mı hayret ediyorsunuz, şaşırıyorsunuz? Ve tedahakuna ve la tebukun. Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve entüm samidun. Ve sizler gafillersiniz. Sizler gafil oluyorsunuz. Fa'budu, fesjudu lillahi ve abudu. Allah'a secde edin ve ona ibadet edin. İşte bu ayetler karşısında müşrikler neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Subhanallah. Onların kafasına adeta bir balyoz gibi iniyor. Ve Abdullah ibn Mesud'un rivayet ettiği hadise göre o zaman bu ayetler okunduğunda Aleyhisselatü Vesselam bu ayetleri, Necm Suresinin bu ayetlerini okuduğu zaman herkes secde ediyor. Bir tane yaşlı kimse müstesna. O da avucuna bir avuç böyle toprak alıyor veya çakıl alıyor, yüzüne götürüyor böyle. Bu bana yeter diyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki, onu diyor daha sonra kafir olarak öldürüldüğünü gördüm diyor. Allahu akbar. Ve bir başka hadiste, İbni Abbas radıyallahu anhmanın rivayet ettiği hadiste Diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu sureyi okudu ve secde etti. Müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar secde ettiler diyor. Allahu Ekber, La İlahe illallah. Evet, bu bu suredeki secde secde ayeti tilavet secdesidir. Okunduğu zaman secde edil, edilmesi gerekiyor. Okuyan kimse secde ederse kardeşlerim, Diğerleri de secd etmesi gerekiyor. <gülüyor> secde ayetinde e, yani tilavet secdesinde okunması gereken Ali aleyhissalatu vesselam'dan sadır olan bir dua var. Secde vecihiyye lillezi khalaqahu ve şakka sem'ahu ve basarahu <gülüyor> bi havlihi ve kuvvetihi fe tebarekallahu aleyhi ve sellem dua bu. Bunu bilmeyenler secde duasını okurlar. Yüzüm yüzüm Kendisini yaratana, ondan kulak ve göz çıkartıp yarana secde etti diyor. Yani Allah Azze ve Celle. Bi havlihu ve kuvvetihi, güç ve kuvvetiyle hem göz hem de kulak yaratana, ortaya çıkarana secde etti. Fetebârekallâhu ahseneul hâligîn. Fetebârekallâhu ahseneul hâligîn. Allah azze ve celle yaratanların en güzeli olarak ne mübarektir. Allah azze ve celle en yüce yaratıcıdır ve O'na mübarektir. Evet şimdi biz bu ayet-i kerimenin gereği secde ediyoruz. Ben secde edeceğim siz de secde edin. Allah Azze ve Celle'ye secde etmekten daha değerli bir şey olamaz. Çünkü kulun Rabbisine kulun Rabbisine en yakın olduğu yer secde anıdır. Kur'an-ı Kerim'de altı tane sahih olarak secde yerleri var kardeşlerim. İki tanesi Hac suresinde. Birisi Sad suresinde. Diğeri Necim suresinde. Bir diğeri Alak. Bir diğeri de İnşikak suresinde. Kur'an-ı Kerim'de bizim mushaflarla, Türk mushaflarında 15, Arap mushaflarında da 14 yerde tilavet secdesi vardır. Ama bunlardan sahihi bildiğimiz kadarıyla 6 tane. İmam okuyan kimse 15 yerde veya 14 yerde secde yaptığı zaman biz de onunla beraber yaparız. Secdenin, tilavet secdesinin hükmü de menduktur. Evet. Bu ayetler, kardeşlerim, Necim suresini bu ayetleri okunduktan sonra, Subhanallah, bu ayetlere şahit olmayan müşrikler dayanamıyorlar. Nasıl olur da diyor? Bu ayetlere şahit olan, duyan, işiten o müşrikler nasıl olur da secde edilmez mi? Dayanamayıp iftira ediyorlar aleyhissalatü vesselam'a. Diyorlar ki aleyhissalatü vesselam bizim putlarımızı met etti diyorlar. Olayı sanki örtbas etmek için bu olayı. Ya Allah'ın ayetleri karşısında aciz kalmışlar. Müşriklerin tamamı cinler ve insanlar secde etmiş çok, onlar için büyük bir ayıp. diğerleri onları ayıplıyor. Nasıl olur da secde edersin diyor. Bunun karşısında iftira ediyorlar. Bir takım sözler söylüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam şöyle şöyle dedi diyor. Tilkel ARA VE in ŞEFATE la LETERTECA böyle söylemiş kuya. Yani bu putlar o müşriklerin taktığı putlar Yüksek yüce turnalar ve onların şefaatleri umulur, şefaatleri umulur şeklinde ve benzeri ifadelerle bir ifade kullanmış diye uyduruyorlar adına. Adına yalan uyduruluyor. Subhanallah. Bu diyor yazar, kitabın yazarı bu bir kere söz olarak da, metin olarak da. Senet olarak da hiçbir şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle, söylemesiyle alakası yok. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'da ne var? Korunma özelliği var, ismet sıfatı var. Allah Azze ve Celle onu korumuştur. Onun önünden ve arkasından cin suresinde geldiği üzere gözcüler gönderiyor meleklerden, korunuyor o. Batıl bir söz ondan asla sadır olmuyor. Subhanallah. Böyle şeyleri uyduruyorlar. Neden? Hatalarını bastırmak için. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Sonradan gelenler, bugüne kadar, bugün ve ileride gelecek insanlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın adına yalan uydurursa ateşten yerine hazırlayacak. Diyor ki, mütevatir bir hadiste. Men ve aleyye fel yetebettev meq'adehu mine'l-nârı kim benim adıma yalan uydurursa ateşten oturağına hazırlansın diyor subhanallah. Onun için her duyduğumuz herkesten duyduğumuz senedi kitabı yeri belli olmayan hadis a.s.in söylediği hadis değildir. Onların içerisinde uydurma hadisler var, binlerce uydurma hadisler var. Bunu alimlerimiz tespit etmiş. E bize düşen bize düşen ne? فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız ilim ehline sorun diyor. Bilen insanlara sorup, doğru kaynaklar ne? Hangi kitapları okumamız gerekiyor? Hangi hadisleri doğru kabul etmemiz gerekiyor? Hangi hadis kitaplarına öncelik vermemiz gerekiyor? Bunlara bakmamız gerekiyor. Onların sözlerini dinlememiz gerekiyor. Yoksa sorumlu oluruz. Allah korusun. Evet. Nihayetinde kardeşlerim, konumuz hicret ya, böyle hadiseler de cereyan ediyor Mekke'de. Bu olayların akabinde, ilk hicret eden kimselere, Habeşistan'a ilk hicret edenlere, Mekke ehli Müslüman oldu diye bir haber gidiyor. Onlar da dönüyorlar. Onlardan Osman bin Mazun adında bir sahabi geliyor. Hatta bazıları böyle gizlice Mekke'ye giriyorlar. Başkalarının emanı kefilliği altında Mekke'ye giriyorlar. Ama iş daha da büyüyor. Şiddet, musibet, işkenceler artıyor. Baskılar, zulümler artıyor kardeşlerim. Ve neticede Cafer İbni Ebi Talib'in de içinde bulunduğu radıyallahu anh ikinci hicret gerçekleşiyor. Oradan gelenler bakıyorlar ki durum kendilerinin işittiği gibi değil. Alakası yok. Dastlılar işkenceler devam ediyor. Tekrar geri dönüyorlar. İbni Cerir'in taberi onu rünayet ettiğine göre ikinci hicret edenlerin sayısı 82 veya 83. Kadınlar ve çocuklar hariç. Yaklaşık olarak bu kadar e, bir grup tekrar Habeşistan'a hicret ediyorlar. Tabi bunu fark eden Kureyşliler iyice kadaplanıyorlar, sinirleniyorlar. Çünkü gittikleri yer Habeşistan onların ticaret mekanları, ticaret yaptıkları yer. Ve tehdit etmeye başlıyorlar. Eğer diyorlar bu 80 küsür kadar insan oraya giderse Muhammed aleyhissalatü vesselamın ashabı bunlar orada güçlenecekler sayıları artacak ve aleyhissalatü vesselamın daveti insanlar arasında ümmetler arasında yayılacak diye endişe ediyorlar korkuyorlar bundan dolayı da her türlü hileye her türlü böyle aldatmaya tuzak kurmaya müracaat ediyorlar. Bu işlerle iştihar ediyorlar. Sonra da bu Necaşi dediğimiz Habeşistan'ın meliki olan, sultanı olan Necaşi Cafer İbni Ebi Talip ve müşriklerin gönderdiği iki adam arasında bir takım diyaloglar geçiyor. Bunu bazı yerlerden duymuşsunuzdur, işitmişsinizdir, izlemişsinizdir. Bu kıssa Ahmet bin de sahi olarak rivayet ediliyor. Uzunca bir kıssa. Evet. Ümmü Seleme radıyallahu anhanın rivayet ettiği bir hadis. Diyor ki Ümmü Seleme radıyallahu anha biz Habeş diyarına geldiğimiz zaman Necaşi'nin yakınlığı, onun komşuluğu gerçekten yani hayırlı, güzel bir komşuluktu. diyor. Biz dinimiz üzere emniyet içerisindeyiz. Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyorduk, eziyet görmüyorduk ve hoşlanmadığımız hiçbir sözü de işitmiyorduk. Necaşi, adil bir insan ve sonunda Müslüman olarak ölüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyaben cenaze namazını kıldığı kimse onun memleketinde, onun adaleti altında işte bunları söylüyor Ümmü Seleme. Yani Mekke'den hicret eden o değerli muhacirler onun hükümranlığı altında hiçbir eziyet görmüyorlar. Hiçbir hoşlanılmayan söz işitmiyorlar. Kureyş'e tabi bunların bu muhacirlerin rahatlığı, dinlerini yaşadıkları, ibadet ettikleri ulaşınca hemen aralarında toplanıyorlar, istişare ediyorlar. İki tane sağlam adam gönderiyorlar. Onlardan bir tanesi Abdullah bin Ebi Rabia, diğeri de Amr bin As. Dili çok kuvvetli olanlardan bir tanesi. Amr bin As diyorsunuz sonra Müslüman oluyor. Çok değerli bir sahabedir. Bu iki sahabeyi Necaşi'ye gönderiyorlar. Tabi göndermeden önce Mekke'nin etrafında ne kadar değerli böyle eşya varsa Necaşi'ye ve yanın, yanındaki patriklere, din adamlarına hediye edebilecekleri, ondan topluyorlar. En güzel, en değerli meşin böyle derileri seçiyorlar. Hem Necaşi için, hem de yanındaki, etrafındaki patrikler için, yani din adamları için böyle değerli eşyalar hazırlıyorlar. Nihayetinde Abdullah ve Ebi Rabia ve Amr ibn As Necaşi'ye geliyorlar. Necaşi'ye gelmeden, Necaşi ile konuşmadan önce, tabi e, kendilerini gören, gönderen, müşriklerin ileri gelenleri, o e, kabir takımı diyor ki, sakın Necaşi ile e, önce konuşmayın. Önce şu, onların patrik, patrikleriyle, e, din adamlarıyla konuşun. Onlara hediyelerini sunun. onlara hediyelerini verin. Ve Necaşi'nin de o Müslümanlarla, muhacirlerle konuşmasına fırsat vermeyin. Hediyeleri bir takdim edin önce. Önce hediyelerle yani kandırın demek isteniyor. Hediyeleri takdim edin. Konuşmasına da izin vermeyin. Ve hemen o muhacirleri size teslim etmeleri için onlara baskı yapın. Diyor. Yani onlarla konuşmadan size hemen bu giden Müslümanlar, muhacirleri teslim etsinler. Siz de alın gelin diyor. Böyle bir e, tavsiyede bulunuyorlar. Böyle e, de bulunuyorlar. Müşrikler. Abdullah İbni e, Ebi Rabia ve Amr bin As işte geldiklerinde önce o patriklerle görüşüyorlar. Hediyeleri takdim ediyorlar. O güzel hediyeleri. Onlar da kabul ediyorlar. Ve o patriklere diyorlar ki din adamlarına biz Necaşi ile konuşacağız. Necaşi'nin Necasiye de hediyesini vereceğiz. Necaşi'nin Müslümanlarla, muhacirlerle konuşmasına izin vermeden bizim bize teslim etmesini tasdikleyin. Bize onaylayın diyorlar. Nihayetinde onlar da tamam diyorlar. Ve Necaşi'nin huzuruna geliyorlar. O Kur'an'ın huzuruna geliyorlar. Önce hediyelerini takdim ediyorlar. Necaşi hediyeleri kabul ediyor. Ondan sonra arkasından diyorlar ki başlıyorlar bu müslümanları kötülemeye. Ey melik diyorlar. Ey hükümdar, senin memleketine sefih, beyinsiz kimseler dinlerini terk eden, ne bizim dinimizden olan, ne senin dinine giren ama yeni bir dinle yeni bir dinle ortaya çıkmış kimseler senin memleketine sığınmışlar. Bunları bize teslim et. Bunlar bizim kavmimizi, bizim adamlarımızı ayıpladı. Bizim dinimizi terk etti. Bunlar şöyle kötü, böyle kötü diye bunlar hakkında konuşuyorlar. Mecaşi de onları dinliyor. O etrafındakilere bakıyor. O patriklere. Din adamlarını. Onlar da aldı ya, aldılar ya hemen taktikliyorlar, Hemen doğru söylüyor bunlar. Bunları hemen bu muhacirleri, bu Müslümanları teslim edelim götürsünler diyor. Madem kavimlerini terk ettiler, dinlerini terk ettiler, bunların suçu büyük mahiyetinde tasdikliyorlar. Mecaşi duruyor ve hayır diyor. Hatta kızıyor sinirleniyor. Ben onlarla diyor, bu muhacirlerle konuşmadan önce ve bakacağım diyor. Konuşmadan önce teslim etmem. Bakacağım eğer siz doğru söylüyorsanız teslim ederim. Yok onlar doğru söylüyorlarsa onlar benim e, emniyetim, emanlığım altındadır. Ben onlara en güzel şekilde davranırım, en yakın şekilde davranırım, en iyi e, komşuluğu yaparım onlara diyor. Ve çağırıyor. Müslümanları ve muhacirleri, <gülüyor> giden grupları çağırınca onlar hemen talaşlanıyorlar tabi. Acaba ne diyeceğiz Necaşi diyorlar. Aralarında istişare edince diyorlar ki biz bildiğimiz ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiğinden başka bir şey söylemeyeceğiz diyorlar. Bu Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh onu sözlü sesiyorlar. Cafer radıyallahu anh Necaşi ile konuşuyor. Öne çıkıyor ve onunla konuşuyor. Melik Necaşi, hükümdar Necaşi o Müşriklerin iki sağlam adamının söylediklerini Söyleyince Cafer bin Ebi Talip de Onlara Anlatıyor durumu Onlara diyor ki Yani Necaşi'ye etrafındaki Patriklere herkese bir Yani kalabalık bir meclis halinde Bu arada Bu arada Patrikler de kitaplarını açmışlar. Onların söyleyeceği şeyleri kontrol edecekler bu ya. Onlara karşılık verecekler. Hepsi hazır bir vaziyette Câfer bin Ebi Talib'i dinlemeye koyuyorlar. Câfer başlıyor. Diyor ki Ey Melik, Ey Hükümdar biz cahil bir toplumdur. Biz cahil kimselerdik. Biz putlara ibadet ederdik. Ölü eti yerdik. Yani murdar olan, mundar olan şeyi yerdik. Fuhşiyat olan şeyleri işlerdik. Yani ahlaksızlık olan şeyleri işlerdik. Silahı rahimi keserdik. Akrabayı ziyaret etmezdik. Komşuya kötü davranırdık. Güçlü olan kimse, zayıf olan kimseyi ezerdi. Ve bize Allah kendimizden bir rasul, bir peygamber gönderdi. Biz onun nesebini, soyunu, doğruluğunu, emniyette olduğunu, yani güvenilirliğini hepsini biliyorduk. Allah Azze ve Celle bizi davet etti. Sadece ona birleme, onu onu birlemek üzere, ona ibadet etmek üzere ve ona hiçbir şeyi koş eş koşmamaya bize davet etti. Bizi buna çağırdı. Bizim babalarımızın üzerinde bulunduğu dinden, putlara, taşlara tapmaktan bizi nehyetti, yasakladı. Bize doğru sözü, doğru söz söylemeyi, emanetse, emanete saygı gösterip iade etmeyi, akrabayı ziyaret etmeyi, komşulara iyi davranmayı, haramlardan el çekmeyi ve haksız yere kan dökmekten el çekmeyi. Öğütledi. Fuhşiyatlardan nehyetti. Yalan yere yemin etmekten, yetim malı ye yemekten, muhsin olan yani namuslu kadınlara zina iftirası yapmaktan bizi yasakladı diyor. Ve bizi sadece Allah'a ibadet edip hiçbir şey koşmamayı emretti. Namazı, zekatı, orucu emretti diyor. Biz de onu doğruladık. Biz de bu Resul'ün, bu peygamberin, bizden gelen peygamberin söylediklerini tasdik ettik, ona iman ettik. Onunla birlikte Allah Azze ve Celle'ye ibadet ettik. Ve ona hiçbir şeye çırp koşmadık. Allah'ın haram kıldığını haram, helal kıldığını da haram kıldık diyor. Fakat kavmimiz yani bu müşrikler diyor bize karşı haddi açtılar, bize işkence ettiler, bize yapmadıklarını bırakmadılar diyor. Ve dolayısıyla diyor, biz senin memleketine geldik. İşte bütün bu sebeplerden, sıkıntılardan, acılardan dolayı biz senin memleketine sığındık diyor. Seni seçtik, seni tercih ettik, senin komşuluğunu tercih ettik ki, sen diyor, sen emrin altındaki kimselere hiçbir şekilde zulmetmezsin. Ona da hakkını veriyor yani konuşurken. Adil olduğunun hakkını veriyor. Ve diyor ki Sizin yanınızda Kur'an'dan bir şeyler var mı? Yani bu Peygamber'e gelen şeylerden bir şey var mı diyor. Cafer bin Ebi Talib de evet. Diyor. Ve baş diyor Meryem Suresi'nin ilk ayetlerini okumaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke ha ya ayn sad. Zikru rahmetun bi kabdehu Zekeriya اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّا ve ilâkhir bu ayetleri okuyor Rabbinin kulu olan Zekeriya'yı Zekeriya zikretmesini ve onu ona rahmeti zikru rahmeti Rabbike kulu Zekeriya'nın rahmetini zikretmesi ondan bahsetmesi Zekeriya'yı alaihi selam'dan bahsediyor اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّا Hatırla ki o Zekeriya Rabbisine gizlice yalvarmıştı. Nida etmişti. Ondan çocuk vermesini istiyor. Ayet-i kerimeler ilerledikçe bu anlaşılıyor. Bir de Allah Azze ve Celle de ona gerçekten bir yaşı ilerlediği halde çocuk nasip ediyor. Ve karısı da kısır olduğu halde. Meryem suresini okuyun. Bunları okuyunca Subhanallah Necasi öyle bir ağlıyor ki sakalı ıslanıyor ve etrafındaki patrikler de ağlıyorlar. Herkes ağlıyor. Gözleri, gözlerinden böyle yaş boşanıyor, sakalı ıslanıncaya kadar ve o patriklerin önündeki musaflar, sayfalar ıslanıncaya kadar ağlıyor. Allah'u bakma. Nihayetinde kardeşlerim, Necasi işte diyor ki bu İsa'ya gelen, İsa için gelen aynı şey. İsa Aleyhisselam'a gelen kaynaktan çıkmıştır diyor. Yani aynı vahiy, aynı vahiydir. İsa'ya nasıl vahiy geliyorsa bu da onun aynısı diyor, diyor Ona inanıyor, iman ediyor hatta. Sonra bu olay karşısında Necaş'ı Müslümanlara, muhacirlere e, itimat ediyor, güveniyor ve onların yani hiçbir şekilde zarar görmeyeceğini zulüm görmeyeceğini e, şey yapıp teminat altına alıp gönderiyor. Tabi o iki adam, müşriklerden o iki adam durmuyor. Amr bin As diyor ki ben diyor, vallahi diyor yarın bu melike, bu hükümdara geleceğim bir şey söyleyeceğim ve bu muhacirlerin kökünü kazıyacağım diyor. Öbür adam da diyor ki Abdullah bin Amr Abdullah bin Ebi Rabia diyor ki bunu yapma. Bunlarla bizim akrabalığımız var. Çünkü o iki adamdan yani biraz daha böyle sakınan, korkan kimse Abdullah bin Ebi Rabia. Bizim akrabalığımız var, buna bunu yapma diyor. Hayır diyor, yapacağım vallahi diyor. Bunların diyor İsa hakkında söylediğini, ona kul dediklerini, hani Hristiyanlar ne diyorlardı? İsa aleyhisselam, üçün üçüncüsüdür. Üçlü teslis inancı. Yani, Allah Azze ve Celle, baba, oğul, ruh kutus. Üçlü teslis inancı, biliyorsunuz bunu. Onlar da, e, Allah, Allah, Meryem ve İsa üçlü inanç. Üçünün de bir olduğunu söylüyorlar Haşa ve kelime. Üçünün de ilah, yani üçünü de ilah seviyesinde görüyorlar. Böyle bir inançları var. Maide suresinde ve başka surelerde anlatılır bu. Böyle inandıklarını bildiği için o Amr bin şey, e, Amr bin As bu İsa Aleyhisselam hakkında yani kötü söylediklerini kuya küçülttüklerini, kul dediklerini söyleyeceğim. Sonra da kökünü kazıyacağım diye. Ertesi gün Melin yanına, sultanın, hükümdarın yanına tekrar çıkıyor. Ve ona diyor ki, bunlar diyor sizin üzünden gittiğiniz peygamber hakkında konuşuyorlar. İsa hakkında konuşuyorlar. Onun hakkında ileri geri sözler söylüyorlardı. İstersen çağır diyor bu muhacirleri. Bu Müslümanları sor onlara diyor. Necaşi onları tekrar huzuruna çağırıyor. Yine, yine Cafer bin Ebi Talip öne çıkıyor. Ona diyor ki, Necaşi, ne diyorsunuz? İsa hakkında, sizin inancınız, itikadiniz nedir diyor. Cafer bin Ebi Talip diyor ki, biz İsa, İsa'yı şöyle biliriz. İsa Abdullah'ı ve Resuluhu ve Ruhu ve kelimetuhu elgaha ila Meryem'e ve Ruhuhu min Allah'ın İsa Aleyhisselam Allah'ın kuludur. Onun Resulüdür. Meryem'e attığı bir kelimedir. Ondan bir ruhtur. Meryem'e attığı kelime ne? Kul feyekun kelimesi. Tefsirlerde de ol deyince olu vermesi. Ve Allah Azze ve Celle tarafından bir ruh Ondan bir parça değil, haşa ve kella. Ve o Meryem ki azra, yani bakire ve tebettül, yani ona hiç kimse, e, tebettül, adanmış kimse, bakire kimsenin dokunmadığı bir kimse diyor. Anası böyledir diyor, Meryem. İsa da, İsa da Allah Azze ve Celle'nin bu Meryem'e attığı bir kelimedir diyor geçişi bunları işitince yere vuruyor bir tane yerden dal parçası alıyor. İsa ile sizin söylediğiniz arasında şundan başka fark yoktur diyor. Sübhanallah. Onlara yine itimat ediyor. Ve bu iki adamı müşriklerden gelen iki adamı Amr bin As ve e, Abdullah bin Ebi Rübeyye'yi hediyeleri birlikte hediyeleri birlikte huzurundan koyuyor. Onu def ediyor. Müminler, muhacirler artık onun yanında en güzel bir şekilde, hiç eziyet görmeden, hiçbir kötü bir şey işitmeksizin kalıyorlar, konaklıyorlar. Ta ki Mekke'ye dönünceye kadar. Bir ara Necaşi, Necaşi'ye karşı bir adam ortaya çıkıyor. Onun memleketinde. Onu tahttan indirmek için Müslümanlar da böyle bir adil hükümdarı e, gitmesinden, yenilmesinden korkuyorlar. Çok üzülüyorlar. Hem onun gölgesi altında yani hükümranlığı altında yaşıyorlar. Hem de böyle bir şeyle karşılaşınca gerçekten o zaman çok üzülüyorlar. Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorlar. Onun galip gelmesi için. Necaşi ordusuyla birlikte o kendisine karşı çıkan adamı Mil Nehri'nin <gülüyor> Nil Nehri'nin böyle genişliği boyunca karşılıyor yani Nil nehrinin olduğu yerde iki ordu karşılaşıyorlar Müslümanlardan birisi Abdullah İbni Zübeyr Necaşi'nin haberini almak için gidiyor Abdullah İbni Zübeyr o dönemde muhacirlerin en genciymiş onu gönderiyorlar git de o Necaşi'nin durumu nedir bize haber ver diye yani ordunun durumu nedir, savaşın durumu nedir diyor. Abdullah ibn Zübeyir'e bir tane böyle sutulumu şişiriyorlar. Göğsüne bağlıyorlar ve nehre bırakıyorlar. O karşı tarafa geçiyor. Ordunun durumundan haber alın. Bu arada müminler de dua ediyorlar tabii, Necaşi'ye galip gelmesi için. Nihayetinde Necaşi Allah'ın yardımıyla galip geliyor. Karşı taraftaki düşmanı e, yeniyor ve tekrar tekrar melik olarak, hükümdar olarak ülkesine dönüyor. Ve onlar da müminler de çok seviniyorlar. Çünkü adil bir hükümdar. Adil bir hükümdarın emre altında yaşamak, gerçekten Allah'ın bir lütfu. Allah Azze ve Celle'nin bir lütfu. Ta ki Mekke'ye dönünceye kadar da orada eminlik, güvenlik, saadet içerisinde devam ediyorlar. İşte e, hicretin ikinci kısmı da, bu şekilde nihayet eriyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle inşallah buradan çıkacak dersleri ikinci hafta yani bir dahaki haftaya söyleyeceğiz. Burada önemli dersler var. Allah Azze ve Celle önce bizi, nefislerimizi günahlardan, masiyetlerden, Hakk'a, Allah Azze ve Celle'ye itaata hicret etmeyi nasip etsin. Amin. Bizleri gerçekten yani hakkıyla Allah'ın dinine hicret edenlerden eylesin. Ondan sonra da böyle bir şeyle karşılaşırsak yurdumuzdan çıkarılmak gibi bir durumumuz olursa adil bir hükümdarın yurduna gitmeyi nasip Allah Azze ve Celle musibet vermesin. Bu nimetin bize verdiği nimetin hakkını vermeyi nasip Allahu Teala bir toplum diyor. Kendi özünde olanı değiştirmediği sürece, yani kendi özünde olan yap, yaptıkları şeyleri, ibadet ettikleri Allah'a itaatlerini değiştirmediği sürece Allah da onların üzerine olan nimetini değiştirmeyecek. İnna Allaha la yuga yiru mabik hatta yuga yiru Rahat ant suhun. Ra'd suresi 11. Bir toplum kendi özünde olanı değiştirmezse, Allah'a itaati, Allah'a saygıyı, onun dinini yaşamayı değiştirmezse, Allah da onların elinden o nimeti almaz. Allah Azze ve Celle nimetini, dinini bize verdiği bu imanın kıymetini hakkıyla bilenlerden verir. Bizi, anamızı, babamızı ve tüm müminleri bağışlasın. Amin. Sıkıntı çeken, sıkıntı çeken, Zulüm altında olan tüm kardeşlerimizin Sıkıntısına gidersin Onlara sabır ihsan et Allahu aleyh ve sallallâhu Alâ nebiyyina Muhammed Subhânekeallâhüme ve ve hemdik Eşhedü en lâ ilâhe illen testâhârîk ve ödû büleyk